Evet elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Kıymetli arkadaşlar sayısını unuttuğum kadar epey bir sayıda Hazreti Adem'den bahseden birlikteliğimiz oldu. İnşallah bugün uzun bir aradan sonra o bölüme bir nokta koyacağız ve Allah fırsat verir, imkan verirse Hazreti Nuh'dan devam edeceğiz. Bugün sizlere Fusûlül Hikem'den küçük bir bölüm aktarmak istiyorum Hazreti Adem'le ilgili ve onunla noktalamak istiyorum Hazreti Adem fasını öyle diyelim çünkü Muhyiddin Arabi de öyle diyor fas diyor bu bölümlere. Tabii tahmine takdir edersiniz ki Muhittin bin Arabi çok büyük bir sufi, büyük bir düşünür. Dolayısıyla hem felsefiyi hem tasavvufi derinlikler içeren e, ve daha sonra kendisinden sonra e, artık e, hem felsefeyi hem tasavvufu ondan ayrı düşünemediğimiz e, büyük bir e, alimimiz. Onun Hazreti Adem'e nasıl baktığı, Hazreti Adem meselesine nasıl baktığı ve onun şahsında tabii Hazreti Adem şu açıdan bizim için çok önemli. E, insan olmayı biz Hazreti Adem'den öğreniyoruz. Yani ee, insanla e, ilgili en temel bilgilerimiz e, efendim en en nasıl diyelim en primitif yani primitivi ilkel anlamda söylemiyorum hani hiç bozulmadan önceki yaratılışla ilgili ilk bilgilerimiz Hazreti Adem'le başlıyor dolayısıyla bu çok tartışılır işte Havva'dan çok bahsedilmiyor ama Adem'den bu kadar bahsediliyor arkadaşlar biz başka bir grupta İstev'de Kur'an'ın Kadınları çalışmasını yapıyoruz biraz böyle akademik metinlerle de işte o ilerlemeye çalışıyoruz şunu anladık ki daha şimdiden işin başındayız yani şunu anladık ki Kur'an-ı Kerim insandan bahseder. Yani özellikle bilhassa kadın diye vurgulamışsa o ayrıca kadınlardan bahseder. Bilhassa erkekler diye vurgulamışsa o ayrıca erkeklerden bahseder. Ama insandan bahseden her ayet hem kadını hem erkeği bize anlatmaktadır. Yani işte insanın diyelim ki aceleci yaratıldığını, İnsanın nankör olduğunu söylerken buradaki insan hem kadınlar hem erkeklerdir. Dolayısıyla Hz. Adem'deki o e, yani erkeğe mahsus olan nitelikler dışındaki insani nitelikler hepimizi ilgilendirmekte. Ben böyle bakıyorum e, ve o haliyle de istifade etmeye çalışıyorum. Şimdi e, çıkardığım özeti size takdim edeceğim bu özet. Fususül Hikem'den Ahmet Ali Konuk şerhi oldukça klasik bir metin, ağır bir Osmanlıca duyacaksınız. E, fakat ben istiyorum ki yeni nesil de genç arkadaşlar da bu ifadeleri en azından bir kere duymuş olsunlar ve bize çok uzak olmadığını aslında kısa açıklamalarla nasıl kolay anlaşıldığını e, görsünler ve klasik kaynaklarımızdan yani çok üzücü mesela benim için işte ilahiyat mezunu biri bile Elmalı'yı hocam işte aslından mı okuyayım sadeleştirilmişinden mi okuyayım diye soruyor. Aslında hani böyle bir soru zahit olması lazım. Bu sadece herhalde bizim medeniyetimize, bizim coğrafyamıza mahsus bir durum. Yani bir İngiliz işte Shakespeare'i sadeleştirilmişinden mi okuyayım demiyor herhalde ya da bir Alman e, Göte'yi e, sadeleştirilmiş bir metinden okuma ihtiyacı duymuyor zannedersem emin değilim. Ama bizim böyle bir sorunumuz var ona da. Ee, çok çok cüz'i yani e, benim katkımın e, nasıl bir faydası olacak ama e, ben de kendi katkımdan sorumluyum. Dolayısıyla çok çok cüz'i bir e, bağdaştırma yani o dille, o ifade gücüyle, o zengin edebiyatla e, küçük de olsa bir temas noktası oluşturmak istiyorum sizin için. E, bu bakımdan e, çok farklı metinler de seçebilirdik. Yeni yapılmış e, şerhler de var. Fusuz Lihkem için. Mesela Ekrem Demirle Hoca'nın şerhini okuyabilirsiniz. Benim en çok e, içimesinden bana en yakın hissettiğim şerh oydu Fusûsül Hikem için. E, başka işte dersler var. E, kıymetli hocaların e, videoları var. Eee Hikem'le ilgili ilgi duyan arkadaşlar oralardan bakabilirler. Bizim odağımız Fusûsül Hikem değil. Odağımız Hazreti Adem. Bakalım ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Adem kemalat aleminin miftahıdır. Kemalat Açıklamaya gerek yok herhalde. Mükemmellikler, olgunluklar yani insanın e, tekamül etmesi, tekamül aleminin yükselmenin, insanın ahlaki, manevi yükselişinin anahtarı Hazreti Adem'dir. Eğer Adem olmasaydı mertebe-i uluhiyetin cami olduğu esma ve sıfat yani Rabbimizin, İlahlık mertebesinin kendisinde topladığı bütün o isimler ve sıfatlar biliyorsunuz e, Muhittin bin Arabi'nin teorisinin bel kemiğini e, Esma-i Hüsna oluşturur. E, çünkü yaratılış ona göre, yaratılış nazariyesi ona göre e, Esma'nın bir feyzi mukaddes denilen taşmayla e, Cenab-ı Hakk'ın e, ezeli ilminde e, zaten bulunan, o ayan sabitelere yani bizlerin şekilsel olarak yaratılmış olan Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki varlıklarımıza o esmanın tezahür etmesiyle biz varlık alemine çıkmış oluyoruz. Öyle açıklıyor Muhittin bin Arabi. Şimdi diyor ki bu teoriyi tabii destekleyecek şekilde tutarlılık en önemli bir yani en aranacak ilk unsurdur bir teoride. Eğer Adem olmasaydı mertebey i uluhiyetin cami olduğu esma ve sıfat Kemaliyle zahir olmaz idi. Yani e, varlık aleminin, bütün varlık aleminin zirvesi insan olduğuna göre Cenab-ı Hakk'ın e, ilahlık mertebesindeki bütün o esma ve sıfatının tecellisi de insanla mümkün olmuştur. Yani ilk insan olan Adem'le mümkün olmuştur. E, eğer insan olmasaydı, Hazreti Adem olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin tamamı tecelli etmeyeceği için e, adeta yani bir e, hani düşünülemeyecek şimdi kelime bulmakta zorlanıyorum e, düşünülemeyecek bir eksiklik olurdu yani onun gaypta kalması hiç tecelli etmemiş olması düşünülemez çünkü bir şey tecelli etmediğinde yok hükmündedir ne demek istiyoruz e, bunu işte insan Allah insanı niye yarattı diye sorar böyle bazı lise çağındaki genç arkadaşlar onlara da e, bu şekilde açıklarım ben ben <gülüyor> bu izahı e, çok e, ikna edici buluyorum kendim için ee, şöyle düşünün mesela birisi terzi, çok iyi bir terzi ama hiç diktiği bir elbise yok. Yani her şeyi biliyor bütün detaylarıyla o sanata vakıf fakat ortaya koyduğu bir tane bile ürün yok. Ona terzi diyemeyiz değil mi? Bir ter, yani kendisine terzi denilecek kişi için bu çok mühim bir eksikliktir. Yani birine terzi dememiz için diktiği bir şeylerin olması gerekir, ürünlerin olması gerekir. Birine ressam dememiz için e, efendim... Ortada görülmüş işte eserlerinin olması gerekir. Onun teoride her şeyi bildiği ve yapmaya kalksa hepsini yapabileceği, e, fakat yap yapmadığı durumda ona ressam diyemeyiz. Şimdi aynısını bakın şu şekilde ifade ediyor e, İbn Arabi diyor ki zira ilahiyet yani ilah olma mecluh olmayınca zahir olmaz. Yani onu ilah edinen birileri olmayınca ilahlık zahir olmaz diyor. Yani insan, e, insanı yaratmak suretiyle allah Teala kendi yaratıcılığını ortaya koymuştur. Allah Allah'ın yaratıcı olmasının e, zorunlu sonucudur bu kainat. Alemdeki zuhurat kaide-i kaide tekamüle tabi olup kemalat tedrici bulunduğu cihetle ekmeli mahlukat ve eşrefi mevcudat olan Adem en sonra geldi. Yani Biliyorsunuz bunu da satır arasında söylemiş olalım. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu özellikle de Sufiler, İslam düşünürleri, felsefeciler alemdeki yaratılışın bir tekamülle yani bugün ona işte ne deniyor? Evrim teorisi deniyor. Evrim teorisinin yani bir varlığın, ee, uzun yıllar içerisinde şartlarına adapte olarak tekamül etmek suretiyle veyahut da işte basitten mürekkebe doğru allah Teala'nın alemi yarattığını kabul ederler. İslam alimlerinin de büyük bir kısmı. Reddettikleri yer neresidir arkadaşlar? Reddettikleri yer bunun kendiliğinden olması, bir yaratıcı olmadan olmasıdır. Yıllardır ben bunu hep söylerim, bu çok tartışılan bir konudur. Ee, yıllardır bunu söylerim, yani Cenab-ı Hak beni, e, diyelim ki işte bir balıktan, diyelim ki bir başka varlıktan yani belli aşamalardan geçirerek var etmeyi dilediyse e, benim için bunun hiçbir sakıncası yok. Allah nasıl topraktan yarattım diyor. Yani belki de ilk maddeyi söylüyor. O aşamalarda belki biz başka süreçlerden de geçtik. E, fakat işte bugünkü evrim teorisi tanrısızlık inancını desteklediği için onun desteklemek için kullanıldığından dolayı Müslümanlar buna yani günümüzde çok şiddetle tepki gösteriyorlar. Yoksa bizim çok klasik eserlerimizde dahi kainattaki düzenin bir tedricilik yani aşama aşama böyle bir tekamül. Tekamülle evrim aynı şey yani biri eskisi yeni kelimesi biri yeni kelime efendim bir tekamülle meydana geldiğini söylüyor ama türden türe geçişi kabul etmiyor İslam alimleri o konular benim yetkinlik alanımda olmadığı için daha fazlasını söyle söyleyemem Tekrar edeyim cümlesini alemdeki zuhurat yani varlıkların ortaya çıkışı kaide-i tekamüle tabi olup hepsi yani bir e, olgunlaşma sürecinden geçmişlerdir. Böyle hop diye en mütekamil haliyle evren böyle bir anda yokken ertesi gün işte ağaçlarıyla hayvanlarıyla her şeyle birden tak diye olmamıştır. Bir süreç içerisinde olmuştur. Kemalat da tedrici olduğu için. Yani bir şeyin en mükemmel forma ulaşması aşama aşama olur bir anda olmaz. Böyle olduğu için ekmeli mahlukat yani bütün mahlukatın en mükemmeli olan yaratılmışların en mükemmeli olan ve eşrefi mevcudat bütün varlıkların da en şereflisi olan Adem en sonra geldi ondan önce işte ilk önce e, muhtemelen yani söylüyoruz bunu işte e, bugünkü yaratılış teorileriyle birlikte düşünüldüğünde bir gaz bulutuyken oradan soğuyor bir yıldızlar oluşuyor ondan sonra onun üzerinde yavaş yavaş hayat oluşuyor en ilkel formdaki canlılar oluşuyor ve en sonunda Adem geldi binaenaleyh Adem bu suveri neviye-i kevniyenin yani bu e, oluş türlerinin şekillerinin çeşitli şekillerde oluşun gerçekleşmesinin ahiri en sonuncusu ve hatemi ve mührü oldu. Yani ondan sonra artık e, varlık e, mükemmelliğe ulaştı ondan sonra ve ondan sonra artık Allah-u Teala peygamberler göndererek bu insanları e, uyararak terbiye ederek eğiterek onları yeryüzünü imar etmekle görevlendirdi ve e, hilafetle görevlendirdi. Hatem hem mühür anlamına geliyor arkadaşlar hem de yüzükteki e, taş anlamına geliyor. E, biliyorsunuz eğer bir yüzük bir taşı taşıyorsa yani diyelim ki işte pırlanta bir yüzük, yakut bir yüzük e, yüzüğün kendisi hedef değildir. Hedef o taştır aslında. E, yüzüğün geri kalan bütün aksamı yani o işte metal halka, gümüş veya altın her neyse o taşı taşımak içindir. İşte e, insanı da Adem'i de İslam alimleri kainatı, kâinata nispetle insanı yüzüğün taşı gibi, kaşı gibi kabul etmişlerdir. Ve onunla ancak yaratılış tamam olmuştur ve onda yani Adem'de kâfey mevcudatın bütün varlık aleminin netayici, sonucu ve zübtesi özü ve hülasası ve özeti mevcut oldu yani insanda hem hayvani nitelikler var hem nebati nitelikler var hem madeni nitelikler var değil mi vücudumuzda bütün madenler var işte demir eksik bakır eksik civa eksik her neyse veya e, çinko eksik falan diyorlar onları tamamlamamız gerekiyor mesela eksik olduğu zaman madenlerden e, vücudumuzda var olduğu gibi işte bitkilerin özelliklerinden de taşıyoruz hayvanların özelliklerinden de taşıyoruz özellikle manevi varlığımızın bu hayvan karakterleriyle yakından ilgisi var çünkü nefsimiz genellikle bunu da parantez içinde söylemiş olayım rüyalarda bir hayvan suretinde bize kendisini tanıtır ve bizi uyarır. Yani rüyalarımızda gördüğümüz hayvanlar arkadaşlar bizim kendimizin nefsimizin o andaki seviyesi hakkında bize verilen, bir bilgidir, bir uyarıdır. Yani tilki gördüysen acaba tilkilik mi yaptım bugünlerde? Birine tilkilik mi yaptım diye böyle bir düşünmemiz gerekir. İşte yılan gördüysek o bizim nefsimizdir. Genelde böyle hep dışarıda ararız biz onları. Halbuki e, hayvan karakterleri de bizim nefis mertebelerimizde e, her birinde bulunur. Ve insan şecere-i kevinin semeresi, varlık ağacının meyvesidir insan. Yani o ağaç o meyve için değil mi? Siz portakal ağacı bakıyorsunuz amacınız onun meyvesidir. İşte bu bütün bu varlık aleminin de meyvesi insandır. Ve cemali zatın Allah e, aynası Allah'ın cemalinin aynası. Cenab-ı Hakk'ın cemali işte hem cemal hem celal isimleri bütün varlığı insanla te, e, tecellisini tamamlamış oluyor. Bu mesabede bulunduğundan İcadın illeti gayiyesi yani yoktan var etmenin, icat yoktan var etme demek, yoktan var etmenin nihai hedefi, illeti gayesi insandan ibarettir. Yani Cenab-ı Hak aslında insanı yaratmak istedi çünkü ancak onunla kendisinin bütün e, isim ve sıfatları tezahür etmiş olacaktı. Tanrılığı o zaman gerçekleşmiş olacaktı diyelim haddimizi aşan bir cümle olmayacaksa. E, fakat insanın olması için de işte böyle bir dünya gerekiyordu. Su gerekiyor, hava gerekiyor, işte yani tasarladığı insan için bir takım ihtiyaçlar var. Bütün bu evreni de insan için yarattı. Çünkü insan e, varlık ağacının meyvesidir diyor e, efendim Ahmet Avni Gonuk. Cismi alemin yani alemin maddi varlığının cüz ise gıyri bulunan insan, küçük bir parçası. Yani alemin fizik aleme baktığımızda bütün bu dünyada işte kainata baktığımızda görünen görünen aleme baktığımızda bunun çok küçük bir parçası insan. Cini esma-i ilahiyeye mazhar olarak onun ruhu mesabesindedir. Yani fizik anlamda çok küçük adeta yani önemsiz bir varlık işte bir dinozor karşısında bir insan nedir ki işte bir yanardağ karşısında bir insan nedir ki değil mi yani böyle hani çok aciz yetersiz kaç yıl geçmesi gerekiyor kendi kendine yeterli olabilmesi için dünyaya geldiğinde bile böyle bir yetersizlikle dünyaya geliyor cismi açıdan yani bedeni, bedeni açıdan çok şey ifade etmiyor alemin içerisine baktığımızda ama e, manevi açıdan yani bütün Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine mazhar olan tek varlık olduğu için bütün isimlerin kendisinde tecelli etme potansiyeli olan tek varlık olduğu için onu da o sebebe bağlıyor. Efendim alemin ruhu mesabesindedir. Bu nedenle de cismen sagir manen kebirdir. Beden olarak küçük bir varlıktır ama manevi anlamda çok büyüktür. Alemin ruhu mesabesindedir. Çünkü manen Alemi dahi camidir. Manevi açıdan baktığımızda e, alemi içine alır insan diyor. Bu sebeple Evliyaullah cisim itibarıyla yani fizik görünüş itibariyle aleme insanı kebir demişler. Büyük insan demişler ve Adem'e de insanı sahir demişlerdir. Alem-i Sagir olacak. Adem'e de alem-i Sagir yani küçük alem demişlerdir. Ve mana itibariyle aleme insanı sahir yani ma manevi açıdan baktığımızda alem çok küçük bir insan çünkü insanın ruhu o kadar geniş o kadar kapsayıcı o kadar yüksek bir kapasite barındırıyor ki insanın ruhu alemde hiçbir varlığın ruhu bu seviyede değil çünkü e, bütün varlıkların bir ruhu var nebatın da hayvanatın da eşyanın da bir ruhu olduğuna inanır bizim geleneksel alimlerimiz hepsinin bir ruhu var ama insan değerinde değil o düzeyde değil ruh manevi açıdan baktığımızda insan bütün alemi kuşatıyor. Dolayısıyla alem küçük insan sayılır ve Adem de alemi kebirdir. Yani büyük alemdir derler. İnsanın zahirinde, alemin zahirinde olan ve batınında dahi alemin batınında bulunan her bir şeyin naziri vardır. Naziri dengi demek. Yani insanın bedeninde, zahiri görünüşünde arkadaşlar, alemin zahirinde olan her bir şeyin ve işte az önce söyledim nebatın nebatatın bitkilerin hayvanları mesela karakterimizde işte ama karakter biraz manevi yapı sayılır. Dış görünümüzde bedenimizde alemin bir özetiyiz biz. Batınında dahi iç dünyasına gelince insanın alemin batınında bulunan her bir şeyin naziri vardır. Yani işte hayvan karakteri de taşıyoruz bitki gibi böyle ot gibi mesela diyoruz ki ya bu ne ya bu insan ot gibi diyoruz mesela bakın. Dikkat edin yani e, çeşitli hayvan karakterleri bitki karakteri, mesela dağ gibi diyoruz benim babam dağ gibiydi benim arkamda diyoruz mesela bu adam da işte ne bileyim şöyle bir, diyoruz mesela bir şeye benzetiyoruz diyelim ki dönek birini veyahut da karaktersiz birini binaenaleyh insan hulasayı mevcudat yani bütün alemin özeti ve zübde-i kainattır kainatında özüdür yani şu, bunları niye söylüyorum arkadaşlar niye anlatıyorum ee, şuraya kadar söylediklerimden hani ben şunu anladım siz tabi muhakkak çok daha kıymetli şeyler anlamaya muktedirsiniz donanımınız çok daha fazla Buna eminim yani şey olarak söylemiyorum, tevazu ederek söylemiyorum. Çünkü yeni nesilsiniz, pek çoğunuz, daha eğitiminiz daha taze, daha kapsamlı, bizim gibi böyle biraz hasbel kader oradan buradan <gülüyor> el yordamıyla okumadınız daha sistematik eğitimler altınız muhtemelen. Dolayısıyla çok daha kıymetli sonuçlar bunlardan çıkaracaksınız, çıkarmalısınız. Ben kendi çıkardığım, şu ana kadar çıkardığım neticeyi söyleyeyim kendini küçük ve önemsiz görme kendine haksızlık etme, kendini işte çaresiz, zavallı, başarısız, bitik, işte neyse ne kadar kötü sıfat varsa böyle hissetme yani. Çok büyük bir potansiyelin var ve bu çok büyük potansiyel, keşfetmen gerekiyor. İşte işin zor kısmı orası. Keşfetmen gerekiyor. Çünkü hepimizde farklı miktarlarda bu tezahür gerçekleşti. Eşit değiliz yani. Her birimizde öne çıkan bir isim var. O ismi, o karakteri bulmamız ve onu biraz güçlendirmemiz, onu beslememiz gerekiyor. Zahirimizle batınımız arasındaki dengeyi, yani zahirimiz ne kadar önemli, batınımız ne kadar önemli. Biz insan olarak bu alemdeki rüçhaniyetimizi, seçkinliğimizi e bedenimize mi borçluyuz? Ruhumuza ve aklımıza mı borçluyuz? Kalbimize mi borçluyuz? Yani insan aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, maneviyatıyla mı alemden üstün? Alemdeki bütün varlıklardan, hayvanlardan, bitkilerden, madenlerden yoksa bedeniyle mi üstün? Yani bir demir benden çok daha ölümsüz yani <gülüyor> bakacak olursanız. Çok daha uzun yaşayacak, çok daha sağlam, çok daha kuvvetli. Dolayısıyla nereye ne kadar yatırım yapmalıyız? Yani buradan ben hani bunları çıkarıyorum acizane. Hak insanı kamil ile halkına nazar etti ve onlara rahmet eyledi. Biliyorsunuz İbni Arabi'nin nazariyesinde de bütün sufilerin, ee, nazariyesinde de teorisinde de arkadaşlar e, insanı kamil yani en tepedeki insanı kamil peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir yani insan cinsi içerisinde en mükemmelleşmiş vardık kendini gerçekleştirme bütün bu isimlerin bir denge içerisinde ona yansıması açısından e, Hazreti Peygamber'dir sallallahu aleyhi ve sellem bu arkadaşlar şimdi peygamberimiz için tabii böyle şeyler söylenmez ama kendi civarınızda mesela sizden daha kapasiteli, daha yetenekli maneviyatı daha kuvvetli ilmi daha geniş işte ne bileyim sıtkı, ihlası, güzel vasıfları daha zengin birinin bulunması sizin için bir lütuftur nimettir arkadaşlar o yüzden bu kıskanılmaz bunun için şükredilir yani insan cinsi içerisinden Birisinin e, bu kadar mükemmelleşmiş olması, bu kadar yükselmiş diyelim, mükemmellik kelimesi biraz problemli bir kelime. Bu kadar yükselmiş, bu kadar tekamül etmiş olması hepimiz için bir lütuftur. Yani tabii ki onun kadar yükselemeyiz ama bunun bir insan için mümkün olduğunu gösteren bir lütuftur. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? E, Miraç kandilinde de. O vesileyle aynı şeyi söylemiştim. Yani Miraç oldu mu olmadı mı bence olmamıştır işte olamaz falan bu tartışmalar o kadar bana göre yani o kadar gereksiz tartışmalar ki. Çünkü e, bunun olduğunu e, işte 50'ye yakın sahabe bize rivayet ediyor. Çok kuvvetli e, ve hani şey değil inkar edilemeyecek kadar çok sayıda rivayet var bunun e, Miraç'ta yaşananlarla ilgili. E, bence bunun tadını çıkarmalıyız. Bunun şükrünü eda etmeliyiz. Yani bizim peygamberimize bir insan için kainatta bütün varlık alemi içerisinde bir insan için mümkün olabilecek en yüksek seviyeye bizim peygamberimiz nasip olmuştur. Bu bizim için şükür vesilesidir. Yani diyelim ki işte benim bir kuzenim. ...bir işte çocuklarımın yeğenlerinden biri, kuzenlerinden biri, benim yeğenlerimden biri... ...dünya çapında bir başarıya imza atsa, bir manevi yükseliş yaşasa... ...insanlar onu ondan çok etkilense, bir nüfuzu olsa toplumda... ...yani ben bunu kıskanmalı mıyım, şükretmeli miyim arkadaşlar? Bu kıskanmayı da hayra tebdil etmeyi bilmeliyiz. Dün, dün değil, çarşamba günü Şule Yüksel Vakfı'nda ayda bir Hazreti Yusuf'u anlatıyorum... Orada e, kıskançlık konusunu anlatırken arkadaşlar kıskançlığın hiç olmaması durumunda imrenme de olmaz, rekabet de olmaz ve insanı motive edecek ilerleme e, isteği olmaz insanın içinde e, ama e, eğer şeye dönüşürse Hasede dönüşürse kıskançlık o zaman da her iki, her iki taraf için özellikle de bu hasedi yaşayan kişi için yiyip tüketici bitiricidir. Mevzat Tarhan Hoca onu çok güzel e, formülleştirmiş çoğu zaman yaptığı gibi. Diyor ki kıskançlık içinde husumet barındırmıyorsa insan için faydalıdır diyor. Ee, i̇çinde husumet yani düşmanlık barındırıyor mu? O kıskandığınız kişiye yoksa ya ay ne güzel bak gene başardı ya işte falan. Ama imrenerek böyle takdir ederek işte ben onu bir adım daha atıp e, şükür vesilesi olarak görüyorum. Yani insanı Kamil'in tırnak içerisinde mümkün olması e, benim için çok sevinilecek bir şey. Yani benim bu varlık alemi içerisinde e, en yüksek mertebeye ulaşabilecek sınıfın bir üyesi olduğumu gösteriyor o varlık sınıfının bir üyesi olduğunu gösteriyor. Ben ona ulaşamayabilirim ama benim cinsimden, benim türümden bir varlık oraya ulaştı. Bu benim için de bir şereftir diye düşünüyorum Miraç için. İnsan-ı kamil, Kâfeyi Esma-yı bütün varlık alemi içerisinde Cenabı Hakk'ın bütün isimlerinin tecelli ettiği, potansiyel olarak tecelli ettiği tek varlıktır insan. Allah isminin bu cami isim olan Allah isminin mazharı olduğu ecilden yani insanı kamil arkadaşlar ha bir dakika atladık bir yer atladık geri dönüyorum affedersiniz buraya döneceğiz tekrar. Ne dedik az önce demiştik ki hak insanı kamil ile halkına nazar etti ve onlara rahmet eyledi. Yani insanı kamilin varlığı yaratılmışlar için bir lütuf ve rahmettir. Çünkü insanı kamil alemin icadına yoktam yaratılışına ve onun bekasına sürmesine ve kemalatına ve yükselişine ezelden ve ebeden dünyaca ve ahiretçe sebeptir. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın o mükemmel ve kusursuz yaratıcının o eksiksiz subhanehu ve teala hazretlerinin o yaratıcılığının eseri olan insanı kamil hürmetine diğer bütün varlık yaratılmıştır. Çünkü yaratmanın amacı aslında o insan-ı kamilin yaratılmasıdır. İşte insan-ı kamil kafeyi esmai cami olan Allah isminin mazharıdır. Bunu esma bütün esma yusna kitaplarında görürsünüz arkadaşlar. Benim kendisinden ilham aldığım Ali Osman Tatlısu merhumun kitabında da işte Allah'ın lütfuyla yani yazmaya bir vesile olarak beni seçmeleri sebebiyle yoksa ben kendime böyle bir şeyi kendimde böyle bir gücü göremezdim yazdığım o esma yusna kitabında da bunun üzerinde durmuşuzdur. Arkadaşlar her bir isim tecelli ettiğinde bizde bir ahlak meydana gelir. Allah ismi tecelli eden kişiler bütün Allah ismi ismi camidir yani Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir ismi hastır ve Allah dediğinizde onun bütün isim ve sıfatlarını söylemiş olursunuz onun içinde zımnen dolayısıyla Allah ismi birine tecelli ettiğinde bütün isim ve sıfatlar bir denge halinde o insana tecelli etmiştir İşte insanı kamil bu Allah isminin masarı olduğu için Hak Teala hazretleri ona halife Ismini verdi halife diye tesmiye iledi yani e, hani bu halife kimin halifesi o da tartışılır tefsirlerde ama e, Galip görüş Cenab-ı Hakkın izin ve yetkisiyle yeryüzünde onun adına hareket etme e, mertebesi mühür ile hazineler hıfsedildiği gibi hak Teala dahi kendisinin mezahir esmaiyesi bulunan halkını insanı Kamilin vücuduyla hıfseder Şimdi insanı Kamil o zaman nasıl bir varlık arkadaşlar o insanı Kamilin varlığı sayesinde varlığın varlığı devam ediyor <gülüyor> biraz tekerleme gibi oldu ama e, o zaman buradan Hani kendiniz için nasıl bir sonuç çıkarabilirsiniz yani e, Tabii ki burada çok yüksek mertebelerden bahsetmiyoruz ama her birimizin de kendi kapasitesine göre kendi Kemal mertebesi vardır yani bir Peygamber gibi olmamız imkansızdır ama işte Fatma Bayramı'nda kendine göre bir ulaşacağı bir üst mertebe vardır. E, oraya ulaştığımızda her birimiz kendi kapasitemizi gerçekleştirip kendi kemalimizi, seyir-i o yoldaki gayretlerimizi e, olması gerektiği gibi ortaya koyup bir seviyeye ulaştığımızda etrafımız için bir garantiye dönüşürüz arkadaşlar. Etrafımız için yani karıncalar, kuşlar çünkü insanı kamil bütün varlığa hakkını verendir. İşte bütün isimleri Cenab-ı Hakk'ın adil ismi, rahmet ismi, latif ismi bir düşünün yani vehhab ismi bütün bu isimler o insan-ı kamil de toplanmış demektir. Hepsi yerli yerince toplanmış demektir ve bütün çevresi için bütün varlık alemi için sadece insanlar değil yani çevresinde yaşayan böcekler, kurtlar, kuşlar, bitkiler, ağaçlar bunların hepsi için o insan-ı kamilin varlığı bir onların varlığını sürdürmeleri için bir garantiye dönüşür eğer bir Müslüman çevresi için bir felakete dönüşüyorsa arkadaşlar burada çok iyi düşünülmesi lazım çok ciddi bir tezat söz konusudur evet insan-ı kamilin vücudu zail yani yok olursa ve onun mührü vücudu hızane dünyadan fek olduğu vakit kaldırıldığı vakit onun varlığının mührü artık hızane dünyada dünya hazinelerinde hıfz edecek bir şey kalmaz. Yani Cenab-ı Hak da dünyaya e nasıl diyeyim arkadaşlar mesela e, inşallah yanlış bir örnek olmaz. Allah ile alem ilişkisini insanlar arasındaki ilişkilerle benzeştirmek biraz risk taşır, büyük bir risk taşır. E, ama o riski alarak Rabbime sınırarak Cuma vakti hürmetine şöyle bir benzetme yapayım. E, siz mesela bir misafir davet ettiniz. E, 40 kişi gelecek paraza ama bir tanesi şeref konuğu. Şeref konuğu. Yani siz e, bütün o diğerlerini o kişi için ağırlıyorsunuz. Asıl ağırladığınız o şeref konuğunuzdur. O yaptığınız ikramlar, o evinizi hazırlamanız, işte düşündüğünüz bütün güzellikler, ikramlardaki titizlikler, zarafet, nezaketin asıl hedefi o şeref konuğudur. Diğerleri de onun sayesinde ondan o ikramdan yararlanırlar. Bunun gibi allah Teala da aleme baktığında Arkadaşlar insan-ı kamil olan Allah dostlarına bakar. O yüzden de bu kafirlerin, fasıkların, münafıkların, işte günahkarların yaptıklarına çok da şey yapmaz yani Cenab-ı Hak dünyada. Hani bunu nereden biliyoruz? Hadislerden biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Ee, çok önemli değil yani o dünya işte onlar yemişler içmişler zengin olmuşlar servet kazanmışlar dünyanın altın üstüne getirmişler yani oraya çok bakmıyor Allah Teala yani çok ilginçtir arkadaşlar mesela cihattan bahseden bir ayette Cenab-ı Hak niye e, cihat e, emrini veriyor diyor ki liyatta kide min heda çünkü sizden şehitler edinmek istiyor Allah Teala diyor ha, çok ilginç bunun üzerinde düşünün yani aranızdan şehitler olsun, şehitlik mertebelerine erenler olsun diye diyor. Yani ahiretten dünyaya baktığınızda bunları ancak anlayabiliyorsunuz. Dünyadan ahirete baktığınızda bir felaket gibi büyük bir işte yıkım, yalnızlık, terk edilmişlik gibi gelen bazı durumların aslında Allah Teala'nın bizim için seçtiği, tercih ettiği mevkiler, makamlar olduğunu görebiliyoruz. Zulümle mücadele etmeyelim anlamında değil bu sakın öyle anlaşılmasın. Arkadaşlar dünyada artık yani alemi e, o yüzden mesela ne diyorlar? iman eden hiç kimse kalmayınca kıyamet kopacak. Çünkü artık dünyada insanı kamil adayı hani o şeyi taşıyan hiç kimse hedef insan kalmayacak. Zira süveri zahire bozulacak görünür suretler. Çünkü zalim, fasık. İnkarcı, münkir insanın bu dünyaya nasıl davrandığını bu vahşi kapitalizmle görüyoruz değil mi arkadaşlar? Çok ilginç. Adamlar hem mahvediyorlar arkadaşlar hem de çevrecilik faaliyetlerini de onlar organize ediyorlar. Bizi de o faaliyetlerle böyle oyalıyorlar. Bunları da görmenizi tavsiye ederim. Genç insanların dünyaya şöyle biraz yukarıdan bakıp resmin bütününü görmesi hayatlarını yanlış geçirmemeleri için çok kıymetli. suveri zahire bozulur. İnsanı kamil kalmayınca harap olur. Dünya, bütün o görünen e, dünya bozulur ve harap olur. Ve ismi zahirin ahkamı ismi batının kabzasına intikal eyler. Yani o görünen isimler e, batına çekilir. Ve alemi kesifi dünyada mevcut olan cemaat ve nebat ve hayvan ve insan ve cin ve semavatta olan melaike alemi ahirete huruc eder ve o alemde cem olur. İşte kıyametin kopuşu da budur arkadaşlar. Fruat kendi asıllarına mülhak olur. Yani bütün o e, aslından koparak ayrılan bütün o yaratılışlar aslına döner. Şu halde cemaat ve nebat, cemaat arkadaşlar cansızlar demek. Nebat bitkiler demek ve hayvan yani madenler, bitkiler ve hayvanlar toprağa ve in, e, şu halde cemaat ve nebat ve hayvan toprağa döner çünkü oradan geldi onların asılları ve insan ve cinli ise kendilerinde vaki olan galebeye göre. Yani her bir insan ve cin kendilerinde vaki olan galebeye göre yani hangi özellik onlarda hakimse hangi özellik baskın ise onlardan cüz-ü narileri şeytandan ibaret olanlar nara yani ağırlıkları şeytani tarafta olanlar ateşe ve cüz-ü nurileri dahi melekten ibaret olanlar nura iltihak ederler. Yani nereye varacağımızı da Burada biz belirliyoruz bizim seçimlerimiz tercihlerimiz çünkü burada biz o manevi yapımızı şeyden aldığımız siz söyleyin bir potansiyel olarak Cenab-ı Hakk'ın bize o ilk solukla ilk üfleyişle bize verdiği o efendim ruhu biz tekamül ettirip veya işte kullanıp diyelim nihai noktada nereye hazırladığımız hazırlayacağımız tamamen bizim elimizde. İnsanı kamil melek ve şeytanı camidir kıymetli bir şey burası. Yani insanı kamil arkadaşlar şey değil, böyle hiç aklından günah geçmiyor, hiç böyle e, günah işleme kapasitesi yok e, demek değil. Şu kadar ki şeytan onda tasarruf edemez. Hatırlayın Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile yaptığı konuşmayı, Peygamber Efendimiz her insana bir şeytan musallat edildiğini söylüyor. Hazreti Ayşe sana da mı ya Resulallah diyor, evet bana da fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti diyor. Ee, belki o şeytanda tasarruf eder. İnsanı kamil şeytan ona hükmedemediği gibi mesela Hazreti Ömer'den de bununla ilgili rivayetler vardır. O şeytana hükmeder ve lakin insanı nakısta yani kemale ulaşamamış olan insanlarda arkadaşlar şeytan mutasarrıftır. Yani onun üzerinde istediği gibi oynar. Onu manipüle eder, yönlendirir, kalbini, niyetlerini, aklını etkiler. Onun için insanı nakısta yani o kemale erememiş noksan insanda şeytaniyet galip olunca efendim ahirete intikalinde Aslı şeytan olan nara mülhak olur. Çünkü şeytanlık galip gelir. Şeytan da ateşten olduğu için o da ateşe ulaşmış olur. Ve şeytan mazhar-ı celaldir. Cenab-ı celal isimlerinin tezahür ettiği bir varlıktır. Ahirette tecelliyat-ı celaliyenin mahalli ise yani Cenab-ı celal isimlerinin tecelli edeceği yer ise cehennemdir. Ve tecelliyatı celali yani aslında var ya işte Cenab-ı Hak niye yakıyor, niye ediyor falan diyoruz ya onlar bizim seçimlerimizin, tercihlerimizin sonucudur arkadaşlar. Allah bizi yakmaz. Biz kendi kendimizi o ateşe götürürüz. E, işin bu kısmı tabii yani e, şunu demek istemiyorum. E, kaderinin... Ee, sahibi sensin hani biraz muteziliği biraz böyle günümüz modern e, düşüncesine çok yakın bir yaklaşımdır bu işte sen yazıyorsun kaderini falan bunu demiyorum Tabii ki Allah'ın takdiri lütfu yardımı inayeti olmasa ben kendi seçimlerimde her zaman isabet edemeyebilirim yani bazen hak diye batılı seçmiş olurum ne bileyim yani e, insan e, hani o kadar derine indiğinde de e, çok belirsizleşiyor her şey o yüzden büyük bir korku kaplıyor insanı ee, orada ne yapıyorsun işte Cenab-ı Hakk'ın hadi ismine sığınıyorsun mesela belirsiz bir durumdasın bir türlü hani hangisi hak hangisi batıl sana net görünmüyor mesela İşte onu o zaman da çeşitli yardımcılarımız var dua var zikir var Allah'a sığınmak var salih ve sadık dostlar var bize hakkı ve doğruyu hatırlatacak olan ee, dolayısıyla sırf kendi seçimlerimiz demeyelim ama Allah'ın lütfuyla diyelim ama o lütufları harekete geçiren de bizim yönelimlerimizdir. Bizim tercih, dualarımızdır, zikirlerimizdir, yakarışlarımızdır. Ee, ya Rabbi ben hak yolda devam etmek istiyorum diye ortaya koyduğumuz niyetlerdir, azimlerdir. Ee, bunu da bilelim arkadaşlar. Ee, ve eğer nuriyet galip olursa ahirete intikalinde de aslı melek olan yani meleklerin yaratılış, yaratıldığı e, asıl olan Nura mülhak olurlar ve Nur mazharı cemaldir. Cenab-ı Hak'ın cemal isimlerinin tecelli ettiği bir yerdir. Bu celal ve cemal isimlerini biliyorsunuz diye farz ediyorum. Ee, yoksa onları da anlatmaya kalkarsam hakikaten işin içinden e, böyle kısa bir sürede çıkamayız. Cenab-ı Hakk'ın şöyle diyelim e, lütuflarını ve bizim kalbimize iyi gelen bize iyi gelen isim ve sıfatlarının toplamına cemal isimleri, azabını, kahrını, vermeyişini, engelleyişini anlatan isimlerine de celal isimleri diyoruz. Mesela bir tane eee size söyleyeyim. Mesela Allah ismi lafzatullah'la ifade edilen ismi has arkadaşlar celal midir, cemal midir? İnsanlar onu cemal zannediyor. Halbuki Allah ismi lafzayı celal diyoruz. Bakın celal ismidir. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ismi anıldığında onların tüyleri diken diken olur. Kalpleri ürperir. Gözlerinden yaşlar boşanır diyor Enfal suresinin başında ve birkaç yerde. nur mahsar cemaldir. Ahirette tecelliyat-ı cemaliyenin mahalli ise cennettir ve tecelliyat-ı cemaliye lezzeti iktiza eder. Yani birisine cemal tecelli etmişse artık ona onun payına düşen lezzettir. Hazdır. Ve neşeti uhreviyede yani uh, ahiretteki dirilişte bunların mahalle ayrı olduğu halde neşeti dünyeviyede müttefiktir. Yani cennet ahirette arkadaşlar nurun mahalli ve narın mahalli ayrı. Nurun mahalli cennet, narın mahalli cehennem ama dünyada aynı. Bunlar dünyada aynı bir insan bedeninde, bir insan ruhunda, karakterinde birleşiyorlar. Binaenaleyh gerek mümin ve gerek kafir bu alemde hem cemal hem de celal tecellilerinden dardır. Yani aynı anda bize celal isimlerde tecelli eder. Onların da bizim için hayırlı olan sonuçları var arkadaşlar. Mesela Mani ismi çok manidardır bu açıdan. Esma-i bakarsanız hepsini görürsünüz. Şimdi Cenab-ı Hak daha önceki bu Hazreti Adem sohbetlerinde anlattığımız bölümde Bakara suresinde melekler Cenab-ı Hakk'a dediler ki Hazreti Adem'in yaratılış sırasında niçin yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak birini yaratıyorsun? Bakara suresi 30. ayet. Halbuki biz seni hamd ile tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Niye bunu yapıyorsun? diye Cenab-ı Hakk'a sordular. Diyor ki İbni Arabi'nin müfessiri olarak Ahmet abini konuk Melaiike bu halifenin neş'et-i insaniyesinin zahiren ve batınen haiz olduğu ihata ve cemiyete muttali olmadı. Yani melaiike bu insan-ı kamilin bütün Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal isimlerini kuşattığına, hepsini potansiyel olarak taşıdığına vakıf olamadı ve kezalik aynı şekilde onlar Hakk'ın ibadeti zatiyeden iktiza ettiği şeye de muttali olamadılar. Yani Cenab-ı Hakk'a e, ibadet etmenin gerektirdiği sonuca da mutlali olamadılar ve ibadeti zatiyeden Murat zat-ı Hakk'a onun cemi esmasıyla ibadet etmektir. Yani kendi ibadetlerini yeterli gördüler ya biz seni işte takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Neden böyle bir kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak birini yaratacaksın? E, asıl hani Cenab-ı Hakk'a nasıl diyelim layık olan, Cenab-ı Hakk'a onun o makama yani yakışan kulluğun nasıl bir kulluk olduğunu melekler anlayamadılar. Kötülük yapma potansiyeline rağmen o kulluğu seçti seçen kişinin kulluğunun kıymetli olduğunu takdir edemediler göremediler çünkü kendileri kötülüğü hayal bile edemedikleri için isyanı hayal bile edemedikleri için en iyi durumda kendilerini zannediyorlardı halbuki bir insanın içerisinde her türlü günah potansiyelini her türlü isyan küfür fısık kötülük potansiyelini taşıdığı halde hatta ben şöyle söylerim yani bir insan bir gün öğleden sonra bütün büyük günahları işleyebilir istese. Hepimizin içinde bu potansiyel var. Buna rağmen Cenab-ı Hakk'a ibadeti seçmiş olması işte insanın mertebesini gösterir kafeyi esmai cami olan Allah isminin mazharı bulunan insanı kamil bu ismi azamın abdi olduğundan onun kulu olduğundan onun ibadeti ibadeti zatiyeden baz değildir yani Cenab-ı Hakk'ın zatının bir kısmına yönelik onun sıfatlarının bir kısmını anlayan birinin ibadeti değildir zira zatı hakkın kafeyi vücuhuna müteveccihtir yani bütün o işte kahır, bela, e, vermeme cim, yani mani olma gibi bütün o celal isimler de bu insanda potansiyel olarak bulunduğundan mesela buna rağmen infak edebilmesi kıymetlidir. İşte e, anlaşılmıştır inşallah. Daha fazla örnekler verip başımı belaya sokmayayım. Melaike'de Adem'in cemiyeti yoktur. Yani Hz. Adem'deki bu bütün isimlerin tecelli etme e, Cemiyeti, yani bütün o isimleri kendi zatında toplamış olma e, kabiliyeti meleklerde yoktur. Onlar subuh Kuddus, Tayyip, Tahir, Nur, Vahid, Ahad ve Ali gibi kendilerine mahsus olan tenzih ve takdise müteallik Esma-i başka Esma-i bulunduğuna vakıf olamadılar. Onlar Celal isimlerini bilmiyorlar çünkü kendilerinde yok. Yani mesela öfke olmayan biri, öfkeyi tanımadığınızı düşünün. Öfke diye bir davranışı bir duyguyu hiç tanımıyorsunuz böyle bir şeyi yaşamadınız o zaman Cenab-ı Hakk'ın gazabını nasıl anlarsınız ki gazabı ilahiyi? işte melekler o yüzden anlayamadılar diyor ve hakkı bu isimlerle tesbih ve takdis ettiler kendi anlayabildikleri kadarıyla o yüzden de öyle değil midir arkadaşlar herkes Allah hakkındaki fikrini inancını sorularını anlatırken aslında kendi kapasitesini anlatır. Kendisinin Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıdığını, ne kadarını anlayabildiğini anlatır. Ve bunu kafi zannettiler melekler. Adem'in halkını yani yaratılmasını hasılı tahsil. Yani biz zaten ibadet ediyoruz. Ne gerek var yeni bir ibadet etsin diye yeni bir varlığı yaratmaya. hani Zaten var yani e, senin kulların diye e, böyle bir yanılgıya düştüler. E, sonra yine Adem kıssasında Saat suresinden 75. ayeti almış. Biliyoruz ki biz. Cenab-ı Hak şeytana sordu: Seni e, benim iki elimle yarattığım bu varlığa secde etmekten alıkoyan nedir? Saat suresi 75. ayet. Ya iblisu ma menake antesjude lima halaktu biye dei. İki elimle yarattığım diyor Cenab-ı Hak söylüyor bunu. Şimdi bu iki el meselesi üzerinde de hem müfessirlerimiz tabii ki hem de İbni Arabi duruyor. Çünkü kendi tezini çok kuvvetlendiren bir delil oluyor bu ayet-i kerime. İzlal ve muzil yani zarar verme, zillete düşürme, dar ve dar yine işte zarar verme, men ve mani gibi sıfat ve esmai celaliyeye hakkın sol eli yani celal isimlerine Cenab-ı Hakk'ın sol eli ve izaz, muiz, Nafi, muti gibi bunlar da olumlu isimler cenab Hakk'ın. Bu sıfat ve cemaliyeyi de sağ el tabir olunur. Hüffar üzerine Esma-i Celali'ye galip olduğu cihetle onlara ashab Şimal denmiştir. Bakın ne kadar güzel bağlantılar kurdu gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim'de e, amel defteri sol taraftan gelecek olanlara ashab Şimal yani solcular deniyor arkadaşlar. E, çünkü neden? Onlarda Cenab-ı Hakk'ın o Celal sıfatları galip olduğu için ve müminin üzerinde Müminlerin üzerinde de esmai cemaliye, cemal isimleri galip olduğundan onlara da ashabı yemin, sağcılar denir bunu bugünkü solculuk sağcılık anlamında düşünmeyin arkadaşlar bugün bazı sağcılar yani ülkemiz için söylemiyorum mesela bizim bizde sağ kesime yakın olanlar siyasi anlamda Avrupa'daki sağcılara yanaşmaya çalışırlar halbuki Avrupa'daki sağcılar ırkçıdır yani bizim e, e, bize en uzak duracak en uzak durmamız gereken kişilerden biridir falan birileridir falan o anlamda düşünmeyin bunu Münaf, e, münafıkın ise münafıklar ise celal ve cemal arasında Hali tezebzüp müzebzebine beynedalik diyor ya Cenab-ı Hak Nisa suresinde bunlar için bunlar arada kalmışlar yani o tarafa mı bu tarafa mı oraya mı aitiz buraya bir mümin gibi hissediyorlar bir kafir gibi hissediyorlar. Onlar bu hali tezebzüpte bulundukları ve bu tereddütten ayrılamadıkları cihetle onların makarları ehli iman ile ehli küfrün makarları tahtında vaki olur ve bu makar ise narın der ki esfelidir. Yani kafirlerin bile altında olması gerekir onların. Çünkü bir şey var, bir belirsizlik ve kandırma durumu var. O yüzden onlar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Senden, sonuç olarak arkadaşlar, son bölümü atıyorum. Senden, evsaf ve efali zemime sadır olursa, yani kötü bir takım sıfatlar, kötü davranışlar, günahlar sadır olursa, bunlar hakkındır deme. Yani işte, Mesela böyle diyorlar arkadaşlar. Mesela kim diyor bunu? Size canlı bir örnek vereyim. Hapishanedekiler arkadaşlar. Ne diyorlar kendileri için? Ben cinayet işledim, işte katilim, onun için buradayım demiyor. Ben kader mahkumuyum diyor. Kendilerine kader var yani o kadar büyük bir tabii onları teselli edebilir onların akıl sağlığını korumasına korumalarına yardım edebilir böyle düşünmek ama hani dışarıdan baktığınızda kadere büyük bir iftiradır arkadaşlar bu ithamdır. Çünkü herkes kendi seçimlerinin sonucunu yaşar ve her zaman arkadaşlar zayıf da olsa bizim bir seçim hakkımız vardır yani. Ve küçücük, zayıf, küçücük o hakkı olumlu yerde kullanırsak oradan yeni nasıl kapılar açılacağını biz hiçbir zaman bilemeyiz. Dolayısıyla ne kadar olumsuz şartlar içerisinde olursak olalım biz her zaman hakkı ve doğruyu seçmek durumundayız. Sakın diyor böyle günahlar sadır olduğunda işte Allah böyle yaptırdı bize falan deme benimdir, bunlar benim hatalarım de. Ve eğer kerem ve ata ve rahmet gibi evsaf ve efaali hamide övülen davranışlar güzel sıfatlar sağdır olursa senden bahtının olan Rabbini nefsine siper et bunlar hakkındır de bunlar ben yaptım ben başardım değil mi Allah lütfetti Allah sayesinde de zira bunlar ahlaka ilahiyedendir ve nisa suresi 79. ayeti delil getiriyor ma sabeke min hasenetin Allah sana isabet eden bütün iyilikler Allah'tandır ve ma esâbeke min seyyiyetin etin min nefsik ve sana isabet eden bütün kötülükler de nefsindendir. Eğer böyle yapacak olursan alim kimselerin ediplerinden, en edeplilerinden olursun. Nitekim Adem Aleyhisselam, bakın şimdi nereye bağladı, kendisinden sadır olan zelleyi hakikati hali arif iken kendi nefsine isnat etti ve Rabbena zalemna enfusena. ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik buyurdu ve zellede nefsini Rabbine siper ittihaz etti. Yani Rabbime kötü söz kondurmam bu hata benimdir. Allah bunu bana yaptırdı demem dediği için mahza bu edebi sebebiyle makbul oldu. Ve iblis ise hakla münazaa edip tartışıp efendim telki edep ettiği için Allah karşısında edebi terk ettiği için matrut ve melun yani kovuldu ve lanetlendi diyor. Böylece bu özetle birlikte Adem Aleyhisselam bölümünü elimizden geldiğince tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah Allah fırsat verirse, imkan verirse diğer peygamberlerle olabildiğince Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldıklarını anlamaya, anlatmaya çalışır ve devam ederiz.